Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programına hoş geldiniz. Ben Yeşim Burul. Ben Melis Behlil. Evet, bu hafta e, vizyona Bugün giren Sibel filminin yönetmenleri Çağla Zincirci ve Guillaume Cavanetti konuğumuz. Ee, onlarla sohbetimize geçmeden önce her hafta olduğu gibi sizlere öncelikle iletişim bilgilerimizi vermek istiyoruz. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-posta adresi ise sinefiller at Ayrıca bu haftaki destekçimiz Aylin Vartanyan Dilaver'e de çok teşekkür ediyoruz. Evet tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk bugün vizyonda e, festivalleri tozunu süpürerek sonunda vizyona geldi. Kaç salonda göstereyim de onu soralım öncelikle. Yani, eğer net bir şekilde biliyorsak söyler, söylerdik ama a, bilmiyoruz şu anda evet, çünkü ya. Sanırım dağıtımcıya sorulması gereken bir <gülüyor> soru. Günlerimiz ama, biraz yoğun o yüzden ama em, birkaç tane ya, yani belki... ...60-70-80 yani? Umuyoruz. Öyle, umuyoruz. Baştan belirtelim o zaman. Biz programı şu anda canlı sunmuyoruz size. Ee, bir gün önceden kaydettik. O yüzden son dakikada bile... ...bir evet. iki oynama olabiliyor salon sayılarında. Biz Sinefili'de özellikle şeyin altını çizmek istiyoruz. Sibel gibi bağımsız filmlerin... ...özellikle ilk vizyona girdikleri hafta... ...o hafta sonu izlenmesi çok önemli. Çok önemli. O yüzden onu baştan hatırlatarak... ...başlayalım sohbetimize. Çok teşekkür ederiz. Bu gerçekten de önemli bir konu aslında. Çünkü seyirci şey diye düşün düşünüyor. Tamam vizyona girdi. Ben bu hafta gitmesem bir dahaki hafta giderim. Ama ilk haftalar bizim filmlerimiz için çok çok önemli. Seyirci sayısı o haftadan daha sonra bir kez daha uzatılacak mı onu bel belirliyor. Ondan ne? Hepinizi bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet, filmin başrollerinde Damla Sönmez, Erkan Kolçak Kösten, Dil Emin Gürsoy ve Elit İşcan yer alıyorlar. Damla Sönmez'in canlandırdığı Sibel filme adını veren karakter 25 yaşında genç bir kadın. Ee, ıslık diliyle İletişim kuran e, çocukluğundan beri e, dilsiz genç bir kadın e, ve e, hakikaten böyle bir dilin olduğu bir köyde e, çekilmiş filmde. En başından başlayalım yani bu dili nereden duydunuz, hikaye nereden çıktı onla girelim. Ee, aslında o, o dil 15 sene önce gibi öğrendik. Yani bir kitaptan. O, o kitap dünyanın dilleri hakkında bir kitaptı. Ve yani çok... İlginç bize gözüktü ama yani başka filmler yaptık, başka konular hakkında çalıştık ama beş sene önce aklımıza geri geldi. Oradaydık, şey Karadeniz bölgesinde. O yüzden öyle düşündük. Yani bu köy buluşalım ve bakalım yani bu dil var mı yok mu falan filan. Ee, dil olduğunu anladık. Gerçek bir dil olduğunu anladık demek ki. Yani herkes her şey söyleyebiliyor, söyleyebiliyor. ve yani biraz bir film düşünelim di kaldık orada ve bir gün e, genç bir kadın önümüzde geçti ve sadece ıslık dili konuşuyordu e, insanlar Türkçe e, cevap veriyordu yine o konuşuyordu yani ızlık diliyle o yüzden yani fikrimi, fikri öyle geldi bize kusura bakmayın benim Türkçe'm biraz bozuk ama yani böyle. Yok gayet iyi. Islak dili konuşabiliyor <gülüyor> evet, belki... Maalesef onu da konuşabiliyor. <gülüyor> Yok o kadar değil. Ama Damla benden daha iyi konuşuyor aslında. O tabi bambaşka bir takdire şayan bir durum. Ee, hakikaten değil mi? Oyuncu Damla Sönmez sıfırdan öğrendi bu evet. dili film için. Ee, hmm. Zaten filmi izlerken ben e, hem ona hem diğerlerini nasıl konuşuyorlar nasıl anlıyorlar? Yani bu bu... Tamamen fonetik olarak da çok farklı bir şey o yüzden e, hala yaşadığını görmek çok hoş aslında Hı -hı, evet. e, bir yerlerde yaşadığını bilmek. Filmin başında bir görüntü var o da gerçek arşiv görüntüsü anladığım kadarıyla en sonunda evet. çıkıyordu çünkü yani bu dile dair yapılan bir araştırmadan Hı -hı. da Hı -hı. bir e, ufak bir kesit var ki o hani özellikle dilleri meraklı izleyiciler için zaten müthiş bir giriş oluyor evet. o anda. Biz burada başımızı sallıyoruz dinleyiciler bizi görüyor. Evet doğru. Ee, şöyle 68'de Fransa Di Araştırmaları Enstitüsü Kuşköy'e bir ekip göndermiş. 16 milimetre bir kamerayla. Ve de e, birkaç kişiyi x-ray cihazının arkasına koyup bir takım cümleler ve bir takım heceler söyletmişler. Aslında 45 dakika sürüyor. İnternetten bulabilir ilgilenenler. Ve orada şeyi fark ediyorsunuz. Islık dili aslında Türkçenin hecelerinin hepsinin teker teker karşılığına bir ses, ıslık sesi gelmesiyle oluşuyor. Yani e, dün gece ne yediğinizden, e, şiir okumaya kadar aslında her türlü şeyi söyleyebiliyoruz bu dille. Gerçekten çok etkileyici. Ama e, filmde tek etkileyici olan şey ıslık dili değil. Sibel'in hikayesi. E, gerçekten... E, Filmin pek çok yerinde e, böyle o insanın boğazına sıkışan bir yumruk olur ya genelde o bazen e, şey olur. Ana karakterle fazla özdeşleşmekten belki gelen bir şey ama... E, ...belki gerçek mekanda çekilmesinden, belki mekanda çok vakit geçirip orayı çok özümsemiş olmanızdan... E, ...mekanda e, durumlarda o kadar sahiciydi e, ve aile arası ve... Oradaki toplumsal ilişkiler Biraz senaryoyu nasıl geliştirdiniz Hani o bir gördüğünüz bir kızdan ilham aldınız ama Sonra o hikayenin o katmanlar nasıl Gelişti onu merak ediyorum Aslında köyde çok kaldık ve bir sürü Kere gittik yani köylüler bize Hoş geldiniz her zaman dediler ee, muhtarın evinde kaldık yani gerçekten çok iyi davrandılar bizimle ve yani onlar e, hikaye bize her gün e, söylediler ve bu, bu hikayeyi yavaş yavaş yani senaryoya e, geri koyduk. E, bir gelin kayası hikayesi vardı, hı hı. bir kurt hikayesi vardı, e, yanınız e, yaşlı bir kadının yani biraz e, köyün etrafında yaşıyordu öyle bir hikaye vardı ve hepsi yavaş yavaş... E, ya koyduk yani... ...ama onlarla konuşurken yani... ...onlarla dinlerken e, yazdık... ...ve bir sene olmuş... ...yani şey bu senaryoyu yazmak bir, bir, için... ...bir buçuk senemizi aldı... ...ama bizim deneyimimiz hep bunun üzerine oldu aslında... Hı -hı. ...hep bir yere gidiyoruz, birileriyle tanışıyoruz... ...her zaman dil zaten bizi bir yere götüren bir şeyler oldu... ...ya da tanıştıklarımız... Ee, ve orada kalmayı bir şekilde seversek ki bunda yemek çok önemli yemeğini sevmiyorsak <gülüyor> kalmıyoruz <gülüyor> Kuşköy'de hem dil çok ilginçti hem yemekleri çok güzel dedik biraz daha kalalım oldu <gülüyor> bir de e, Giyom'un da de bizi gibi biz her zaman gerçekten çok büyük bir misafirperverlik daha ağırladılar ee, gide gele onların anlattıkları hikayelerle yavaş yavaş senaryomuzu yazdık ama dediğim gibi deneyimimiz hep bunun üzerindeydi bizim bir şey fark ettik yani oradaki kadınlar gerçekten çok güçlü çok yani özel hem fiziksel hem hı hı. psikolojik bir tarafından yani bize çok ilham verdi yani öyle bir a, davranmış davranış davranış o yüzden yani biliyorduk ki yani güçlü kadın hakkında bir karakter yazacağız yani ee, yemekler kadar doğası da inanılmaz güzel zaten Karadeniz'in yaylaları. Ee, sinematografi benim oldukça ilgimi çekti. Yani tabii ki güzel manzara anları var ve o doğanın, o hayatın içine geçmiş hali. Sibel'in neredeyse böyle bir vahşi yanı da o ormana hakim olması, orada var olması. Hı -hı. Ama bir yandan da çok akıcı bir kamera var. Yani o tercihleri nasıl yaptınız? Evin içinde bile sürekli böyle bir kayan... E... ...hiç bizi koparmadan e, daimi hareketli ama göze batıracak kadar da değil. E, o tip tercihlerde hani mekan mı sizi daha çok yönlendirdi, oyuncularla mı kararını verdiniz? Hepsi bir arada aslında. Evet. Çok yavaş yavaş sürekli olarak beraber e, fikir alışverişi yaparak gelişen bir şey oldu. Ee, mesela Damla Sönmez'in bu konuda teklifleri oldu Onları değerlendirdik İki buçuk sene önce tanıştık biz onunla hı hı. O günden beri zaten sürekli senaryo üzerinden de e, fikir alışverişi yapıyoruz Ama bazen yönetmenin kafasında bir şey oluyor Ama bunu bir şekilde görüntüye geçiremiyor oluyorsunuz Burada bizim en büyük şansımız görüntü yönetmenin ilk çalışmamız oldu Artık hı hı. ben ona sihirbaz diyorum çünkü hı hı. Ee, Gerçekten çok çok iyi anladı Bir de e, iki üç gün sonra diyelim Damla Sönmez ve Erik Dövam, biz ara verdiğimiz zaman bile olmanın içinde çekimlere devam etmeye başladılar. Hatta bir ara söyledik, bu filmin yönetmeni kim? Siz ne yapıyorsunuz? <gülüyor> Durun bir dakika bir şey teklif edeceğiz diye. Bir zaman sonra onları uzaktan seyrederken şunu fark ettik. Aslında bir valse benziyor yaptıkları. Doğru. Damla belli bir şekilde hareket ediyor. Erik onun peşinden gidiyor sonra etrafında dönüyor. Yani öyle bir e, beraber çalışma... Ee, şekli de yarattılar kendilerini ve o gözüküyor görüntüde aslında evet, hissediliyor hakikaten dans gibi bir en e, özellikle evin içinde en basit sahnelerde Hı. ailenin içindeki o dengeler iki Hı -hı. kız kardeş ve baba arasındaki ilişkide de o çok hissediliyor ben şeyi de merak ediyorum kuş köylüler filmi izlediler mi Tabii. <gülüyor> Orada nasıl geri bildirimler aldınız onlar? Um, bunu anlatmak önce... ...böyle bir şey dememiz gerekiyor. Yani onlar... ...biz film yapar... Işte ...tabii ki film yazarken oradaydılar... ...ama film yaparken da... O, o, ...herkes yani... ...bizimle çalıştı. Ya kamera önünde... ...çünkü Hı -hı. yani filmde bir sürü kuşköyle oynadı... ...aslında profesyonel olmayan olarak... ...ama çok güzel oynadılar aslında. E, ve... E, Ertesi köylüler kamera arkasından ya bizimle çalışıyorlardı yani hı hı. şeyler taşı taşıyorlardı hı hı. işte şoförler vardı bizim için çok güzel yemekler vardı ekibimiz için onlara teşekkür etmemiz lazım yine ee, ya da yani sadece sahneleri bakıyorlardı hı hı. demek ki yani biz ne yaptığımızı onlar haberi vardı. Ve yani tabii ki film bittik, bittikten sonra yani şey, köye döndük ve muhtara önce film şey gösterdik. Evet, önce Kuşköy muhtarı abim Köçe'yi aradık. Böyle böyle film bitti. Aslında onlar senelerdir bekliyorlardı. Onlar çekimler bittikten iki hafta sonra da biz arayıp film nerede diye soruyorlar. <gülüyor> Ama bir sene olmuş. Yani. <gülüyor> bir sene sonra aradık, dedik abimeye böyle böyle biz filmimizi bitirdik, geliyoruz beraber seyrettik önce. Tamam dedi. O köyde bir bakkalı çekiyoruz filmde de var. Bakkal e, Avni Bey'e ait. Oradan çıkıp şey dedi, böyle gür sesiyle bu akşam e, filmimiz Sibeli'ye saati de ilkokulumuzda gösteriyoruz. Hepiniz davetlisiniz. Bize de şey dedi gidin ilkokula kurun sinemayı. Projektörler bulundu. Herkes yardımcı oldu. Ses sistemi e, işte sıralar çekildi. Sinema ortamı yaratıldı ve hep beraber orada seyrettik. E, tabii ki onlar için en önemlisi... Kuş dilini nasıl kullandığımız, onlar için en büyük mirasları o. Ve biz de bu filmi gerçekten de onların kültürlerinden yararlanarak yapıyoruz. Onların e, ne düşündüğü, ıslık dilini doğru mu kullanmışız? Bütün bunlar çok Hı -hı. önemliydi. Tabii kendilerini görmekten, köylerini görmekten, evlerini görmekten de mutlu oluyorlar. Bir de bir gerçekten çok e, zor şartlarda, çok az uyuyarak, sürekli olarak beraber bir çalışma ortamı yarattık. ...oradakilerle. Onun sonucunu... ...görmek de hoşlarına gitti. Ama tabii... ...bizim en çok hoşumuza giden şu oldu... ...bazıları girip şey dediler, biz düşündük... ...bu film bitmemiş. Bir tane daha... ...çekmek lazım. <gülüyor> Sibel iki, Sibel iki. <gülüyor> o senaryo da hazır, hazırlamışlar. Sibel muhtar oluyormuş, Ali geri dönüyormuş. Sibel'in muhtar olacağına... ...hiçbir şüphe yok. <gülüyor> Hem çok iyi bir muhtar olacağına. Daha böyle western tarzı yaparız... ...kalem iteceğin gibi şapkalı, silahlı... <gülüyor> Çok güzel. O zaman bir müzik arası verelim şimdi. Filmin müzik müziği hakkında da konuşalım çok istiyoruz. Pi'den dinliyoruz. Suspayım. Kuşlar kadar özgürüm erdem Bir gün düşünce kaldığı yerden Konuşamasam bile daha sesliyim Kime bağıracağımı biliyorum ama nereden Bak bana dediler alnında kara Ara sıra değil gün düş kuş sesleri içinde burası bir ara Bu ne kötü huy bu ne bu nasıl bir taraf Huy yabani git da ağla Bu nasıl bir düzen bana yok gibi bakma içinden geçeni bir kus kusa bilsen Hiçbir sır saklanmamalı yaranda Yakından bir ışıkları yakın bakın Uğur deme sakın Öyle çirkin tavır takın Gelmeyen gün gitmek isteyene ne oldu Tanık o gitti gideli gelin Kayasında ruhlarım Ziyanlık yapıyor bu gece dedik odu biri İnsan etini çiğniyorlar dedi dedi Bırakıyor yeri dediler aldırmayanı Babam olsam bile ev kaldırmayı ben de böyleydim hiç değişmedim ki Fakat bende sorun yok insanların beyinleriydi Sakat bende bir fark var hepsi beni anlar Hepsi beni anlar hepsi beni anlar Ben dedi ki yok haydi beni anlat Haydi beni anlat haydi beni anlat Çünkü ben de böyleydim hiç değişmedim ki Fakat bende sorun yok insanların beyinleriydi Sakat Eksi fark var, hepsi beni anlar, hepsi beni anlar, hepsi beni anlar. Ben de bir dil yok, haydi beni anlat, haydi beni anlat, haydi beni anlat. Hepsine suspayı veremiyorum, ağızları torba değil, üzemiyorum. Onlar gibi kolayca üzemiyorum, biraz uyuyorum tabağını süzeliyorum. Gel bir de bana böyle insan ol, barikatları kaldır öyle deliyor. Sevgini versen biraz içi gidiyor. Rujumun rengini benim acı veriyor. Yakından bir ışıkları yakın bakın. Uğursuzsun deme sakın. Öyle çirkin tavır takın. Gelmeyen gün gitmek isteyen ne oldu tanık o gitti gidele gelin. Kayasında ruhları Yanıkın, gözler üstümde hayrettik Kendimi buldum seni kaybettim Sandığım an yeniden başladım aradım Kurt benmişim o da hayrettik İki ben de böyleydim hiç değişmedim ki Fakat ben de sorun yok insanların Beyinleriydi sakat. ben de bir fark var hepsi beni anlar hep beni anlar hep beni anlar ben beni biliyor haydi beni anlat Haydi beni anlat haydi beni anlat Gel bir de bana böyle insan ol barikatları kaldır öyle diliyor Sevgini versen biraz açı gidiyor Rucumun rengini benim acı veriyor Gözler üstümde hayrettik kendimi buldum seni kaybettim Sandığım an yeniden başladım aradım Kurt benmişim o da hayretlik. Ben de böyleydim hiç değişmedim ki Fakat bende sorun yok İnsanların değinmeliydi Fakat ben de fark var beni anlar hep beni anlar hep beni anlar bende ben gidiyor haydi beni anlat haydi beni anlat haydi beni anlat ki ben de böyleydim hiç değişmedim ki fakat ben de zorun yok insanların beyin nereydi sakat beni anlar, fark beni anlar hep beni anlar hepsi beni anlar bende ben gidiyor haydi beni anlat haydi beni anlat, haydi beni anlat. yakından bir ışıkları yakın bakın uğur deme sakın öyle çirkin tavır takın gelmeyen gün gitmek isteye ne oldu tanık o gitti gideli gelin kayasında ruhlarımız Pİ'den dinledik, sus payı, Sibel filminin şarkısı. Bu hafta da Sibel'in yönetmenleri Çağla Zencirci ve Guillaume Cavanetti. Stüdyo konuklarımız bugün itibariyle. ...vizyona giren Sibel'i konuşmaya devam ediyoruz... ...ve tabii müziği konuşarak devam ediyoruz... Hı hı. E, ...kapanış şarkısı... ...bu arada filmde... ...hiç müzik yok galiba değil mi... ...ve hiçbir şekilde... ...eksikliği de hissedilmiyor sanki... Belki de, ...ben çünkü bazen rahatsız oluyorum... ...Türkiye yeni sinemada çok... ...karşımıza çıkan bir şey ama... ...bazen bir boşluk yaratıyor... ...burada belki dilin kendi müzikalitesi mi... ...baskın çıkıyor bilemiyorum... E, ...o tercihten ve... ...P ile nasıl bir arada çalıştığınızdan bahsedelim bir arada. Biraz da. Şöyle aslında hep şöyle, artık şöyle demek istiyorum. Biz çok istedik, film istemedi. <gülüyor> Çocuk gibi. Biz gerçekten normalde müzik kullanmayı kendi filmlerimizde sevmiyoruz. Ama bu sefer dedik ki müzik kullanalım, bir kere de böyle çalışalım. Hem de bize de deneyim olmuş olsun. Bir ara bazı sahnelerin üzerine caz müziği bile gördüm. Ben ama sürekli deniyorduk. Belki dedik ki janrı, türü uygun değil, başka bir şey denememiz lazım. Ama bir zaman sonra şeyi fark ettik. Film müziği elinin tersiyle itiyor. İstemiyor gerçekten. Ve de şöyle bir durum var. Tabii ki ıslık sesi o bir kendi müzik yaratıyor. Ama en önemlisi damla sönmezini Sibel canlandırırken nefesinden yararlanması oldu. Filmin bütün ritmini aslında Sibel'in nefesi veriyor. İlk başlarda biraz Hı -hı. daha hızlı, daha sonra sakinleştik diyor. o nefes onunla beraber sakinleşiyor. O müzik koyduğunuz anda o dengeler bozuluyordu. O nedenle bütün filmin ritmi aslında nefes üzerine. Ee, en sonunda da şöyle düşündük. Türkiye çok büyük bir ülke. Bunun Hı -hı. E, bir sürü katmanları, bir sürü değişik e, yönleri var. Böyle bir köy anlatıyoruz, böyle bir hikaye anlatıyoruz. Bu Türkiye'nin bir de başka bir yönü var. Ve de ben Pi'yi zaten tanıyordum. Biraz izliyorum neler yaptığını. Tanışmıyorduk kişiler olarak. Ama genel olarak flow'unu seviyorum P'nin. Evet. Ve ses tonu çok hoşuma gidiyor. Ve direkt telefon açtım ben. Dedim böyle böyle bir durumumuz var. Çalışmak ister misin? Tabii ama yani nasıl yapacağız? Derken dedim filmi seyret. filmi bir seyret ondan sonra bakarız beraber. Filmi seyredip hemen aradı. Tamam dedi. Çok beğendim. Ama izin verirseniz ben... Kendi bildiğim bir şekilde çalışmak istiyorum. Dedim nasıl çünkü biz bilmiyoruz sen bize öğreteceksin. <gülüyor> ben de, de şöyle bir şey düşündüm. Eğer ki Sibel konuşabiliyor olsaydı ne derdi? Bunun üzerinden sözleri yazmaya başlıyorum. Bitirince göndereceğim. iki gününü almadı zaten çok hızlı gitti o da. Sözleri gel geldi o sözleri görünce zaten hatta sözler ilk geldiğinde damlayan yanaydık. Böyle birbirimize sarılıp ağladığımız bir durumda o da yorgunluk <gülüyor> da var tabii ama tabii hoşumuza da gitti. Onun üzerine Basel Halak, Alman bir müzisyen, onların iki spiyle beraber bir araya geldiler ve ortaya bu çıktı. Biz çok çok memnunuz müziğin kendisinden. Yani enerji veren bir parça olduğu için yani bize çok hoşumuza gitti. O yüzden yani filmin sonunda kullandık ve belki kötü bir fikir değildi. <gülüyor> yani filmin sonunda da bir şekilde sinemadan çıkan seyirciye o filmin geberdiği güdüm biraz daha devamlı sağlıyor aslında jenerik müziği. <gülüyor> Yani ...filmin sonuna çok yakışıyor zaten... Evet. ...yani filmin bizi bıraktığı yer... ...hakikaten öyle oradan alıyor götürüyor... Hı hı. Ee, o birazcık daha e, hani hikayeye de girmek istiyorum. Tabii sürprizleri açık etmeden <gülüyor> hikayede mümkün olabildiğince e, konuşmak da istiyorum. Çünkü e, çok sık e, rastlamıyoruz Türk sinemasında bu kadar güçlü, üç boyutlu çizilmiş kadın karakterlere. Hele bir de dili olmayan. Yani biz dili olmayan, ezilmiş, e, konuşamayan kadın karakterler... ...var bir dolu... Ee, ...ilk aklıma gelenlerden biri... ...makaleler, bile makaleler var, var. Hı -hı. işte yani... ...masumiyetin hani dilsiz ablası falan gibi... ...hani bir, bir dolu öyle karakter var... ...burada... E, ...yani Damla'nın da çok müthiş bir oyunculuğu var tabii... ...ama Sibel o kadar canlı canlı ki... ...yani aslında... ...filmin başından sonuna kadar... ...konuşuyor hani bir şey diyor... Hı -hı. ...bazen gözleriyle bazen nefesiyle... E, ...bazen vücut diliyle... E, aslında haykırıyor. Sürekli olarak haykırıyor. Sadece konuşmak da değil. Yani o sessizliğin altında. Ben buradayım. Beni görün, beni duyun, beni anlayın. Ben özellikle o tarla sahnelerine bayıldım. Kadınlarla olan etkileşimi, o hazır cevaplığı. Filmin bence çok hoş bir mizahi tarafı da var. Yani o şey de yok. Nasıl diyeyim? Böyle bir... ...dramatik bir pastoral bir hani e, köy güzellemesi gibi de düşünmemek lazım. Hiç öyle bir film değil çünkü <gülüyor> bence hani köy filmi deyince de insanların kafasında bir şey oluşabiliyor. Eski Türkiye sinemasından kalma bir fikir hiç öyle bir şey de değil. Hakikaten bugün de geçiyor bugüne dair. Bugün e, kırsalda yaşayan kadınlara dair bana çok gerçekçi geldi. <gülüyor> e, benim bu kadar etkilemiş olma sebeplerinden biri bu çünkü yakın dönem Türkiye sinemasında... Onları anlatmaya çalışıp tamamen klişelerin altında ezilip kalmış da filmler var. Hı -hı. Ve bir kadın olarak beni bu çok rahatsız ediyor. Hı -hı. Ee, ve bir kadın um, hani sinema yazarı olarak da çok rahatsız oluyorum bundan. O yüzden Siber böyle hakikaten taze bir nefes, Hı -hı. soluk oldu. Hani böyle sürprizini vermeden mümkün olduğunca biraz anlatmak istedim. Fatma ile olan ilişkilerini de çok hoş buldum. Hı -hı. Yani o kız, kız kardeşiyle aslında. olan. Elit İşcan da çok başarılı orada. Müthiş oradan. bir oyuncu Elit İşcan'da. Gerçekten hani böyle yeterince sinir olup sonra hani o, o hissi dönüştürmeyi de çok güzel başarıyor film. Ee, kadın Güçlü kadın oyuncular e, açısından e, Sibel son dönemde Türkiye sinemasında da hani nadir örneklerden biri onu da altını çizmek lazım. Evet yani bazen ödül dönemlerinde e, alay gösterilecek kadın oyuncu bulmakta zorlanıyoruz. Çünkü performans çok kısıtlı hani... E, Az sayıda e, filmde baş karakter hakikaten orayı e, dolduran karakter. Oyuncuların yapabileceği bir şey yok çünkü karakter yok ortada. E, oyuncu seçimi Damla'yla başından itibaren diye anlıyorum evet, bu durumda. E, diğer oyuncuları seçişiniz nasıl oldu? Yine şey diyormuşum biz yapmadık filmi. <gülüyor> <işte>. <gülüyor> e, şöyle e, aslında bütün oyuncular bir şekilde öyle ya da böyle e, aklımızda olan kişiler. Hı -hı. Bunlardan yine en önemlisi Meral Çetinkaya. Hı -hı. Bir şekilde Narin karakterini yazarken... ...yine nasıl Sibel'i yazarken Damla yüzü geliyorsa... Narin karakterini de hep bir Meral Çetinkaya geliyordu. Ve beraber çalışabildiğimizde çok mutluyuz Meral Hanım'la. Evet. Bir onur yani. E Yetişcan... Bağımsız sinema deneyimi çok yüksek bir oyuncu. Hmm. Ve de çok çok iyi bir oyuncu. Eğitiş özellikle kurgu masasında yönetmene sunduğu o kadar büyük bir mucize var ki... ...Eğitiş her zaman doğru. Her zaman doğru. Hmm. Ve de gerçekten e, genel sinema dinamiklerini çok iyi kavramış bir oyuncu. Emin Gürsoy ise müthiş bir oyun çıkardı. Hmm. Normalde oynadığı karakterlere hiç benzemeyen bir e, karakteri hmm. oynuyor. Evet. <gülüyor> Ve de bizim için çok kilit bir karakter... Emin karakteri, baba karakteri. Zaten karakterin adı da Emin. Söylediğim gibi film seçmiş. <gülüyor> Çünkü e, yapmak istediğimiz e, film içerisindeki erkek karakterlerin Sibel'in aldığı kararlara müdahale etmiyor olmasıydı. Ve Hı -hı. burada baba çok önemli. Sibel ne yaparsa yapsın e, kararlarını kendisi alıyor ve erkek karakterler Sibel'in önünde durmuyorlar. Tam tersine destekçi oluyorlar. Ve de bu oyunu gösterebilmek çok çok önemli. Ee, ...zor bir işti ve Emin Gürsoy... ...bu işi gerçekten çok iyi başarıyor. Ve Erkan Koltukçak köstendiyle. Erkan'ın oyunu o... ...sağ olsun hep anlatıyoruz... Ee... Çok zor şartlarda çekildi. Bir de e, köyde çekimler oldu. Köydeki e, çekimler bir nebze olsun daha rahat ama orman çekimleri gerçekten çok zor duydu durup dururken yağmur yağabiliyor. Erkan hep ormanda zaten. Erkan sürekli Sadece, şimdi komik oluyor diziyle de beraber ama biz çekerken de o dizi daha başlamamıştı. Erkan en az üç gününü çukurun içinde geçirdi. <gülüyor> evet, biraz komik oldu sonra. Kaderi öyle yazılmış. <gülüyor> <Evet. gülüyor> öyle. Ve de e, çok da güçlü bir oyun çıkartıyor çünkü... E, Sibel ve Ali'nin aralarında konuşabilecekleri hiçbir dil yok. Hiçbir Hı -hı. dil yok. Evet, iletişim çok zor yani. Çok zor ve de buna rağmen e, Erkan'ın oyunu şunu çok güzel veriyor. Bu çok önemli bizim için. Ali, Sibel'i, Sibel'in kendisini anladığından daha iyi anlıyor. Hı -hı. Eğer ki dışlanan varsa, köyün dışlananı Sibel ise başka bir yerin dışlananı da Ali aslında. O ikisinin arasındaki iletişim gerçekten güzeldi. Buraya kadar gelmişken Gülçin Kültür Şahin'i. De söylemeden edemeyeceğim Feride'yi oynuyor Hı -hı. Ee, Babanın karşısında seni de gel bir evlendirelim Hı -hı. Ee, Umarım e, Çok daha büyük rollerde Görürüz kendisini gerçekten çok müthiş Bir oyuncu Fe Gülçin Feride diyorum artık de <gülüyor> Onunla çalışabilmiş olmaktan da çok memnunuz Oyuncularımız harikaydı Artı bunun dışında da kuşköylüler Müthiş bir oyunu çıkarttılar Onlar hep beraber. da bir performans yapıyor bazen <gülüyor> ...festivallerden biraz da bahsedelim... ...ödülleri ben saymak istiyorum burada... ...ben de eksik olan olursa... E, ...eklersiniz... ...Locarno'da premierini yaptı zaten... ...orada e, Fipreski ve... E, ...Kiliseler Birliği ödüllerini aldı... ...Adana'da en iyi film, en iyi kadın oyuncu... ...en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerini aldı... ...Asya Pasifik e, ödüllerinde... E, ...Damla Sönmez aday oldu... ...Montpellier'de de hem seyirci... ...hem eleştirmenler ödülünü aldı ki... ...bu hani çok, çok sık olabilen bir şey değil... Evet. Ee, yani hepsi için çok tebrik ederiz ve buradan anladığımız çok da evrensel bir şekilde seyirciyle buluşabiliyor. Hem Asya jüllerinde hem Avrupa'da gibi görünüyor. Nasıl bir reaksiyon geldi ee, hani... Türkiye'den gelen filmler genelde bir takım kutulara yerleştirilmek isteniyor işte hmm. hele içinde kadın karakter varsa e, Yeşim'in de demin değinmiş olduğu gibi bar olan bir takım filmlerin de yarattığı e, şeyle etkiyle e, yabancı izleyiciyle festival izleyicileriyle deneyiminiz nasıldı? Yani çok ilginç, ilginç oldu çünkü yani Sibel bizim üçüncü uzun metrajımız ilk iki uzun metrajımızda yani festivale gittiler ama yani ülkeye göre izleyiciler farklı sorular sorularlardı. Yani o zamanlarda ama Sibel için yani 90 yüzde 95 sorular yani birbirine benziyorlardı yani mesela ıı, İsviçre'de başladık sonra ıı, Türkiye'de sonra işte Japonya'ya gittik ıı, Kanada'ya gittik ıı, ABD'ye gittik her yere gittik ve yani gerçekten feedback yani yani aynı sayıydı Demek ki yani bir şekilde çok, çok yerel bir hikaye anlatıyoruz. Yani sadece bu köy, o köyde yani olabilir bu karakterlerle. Yani çok özel bir hikaye anlatıyoruz. Ama bir şekilde yani dünyanın öbür tarafında insanlar karakterleri yakın hissediyor ve yani onlar... ...bir şekilde hissediyorlar yani... ...birkaç şeyler... ...bize çok, çok hoşumuza gitti yani... En, en güzeli bundan bir üç gün önce... ...çok küçücük bir festivaldeyiz Fransa'da... Hı. ...bir seyirci gelip şey dedi... ...ben dedi film başladıktan on dakika sonra... ...ıstık dili konuştum unuttum bu kızım dedi... <gülüyor> ...sanki biliyormuşum ben bu dili... ...ıstık dilinin olduğunu da olmuşum, ...takip ediyorum... Bir şekilde yamın da söylediği gibi, bizim için en şaşırtıcı olan... ...daha önce filmlerimizde yaşamadığımız bir şey bu. Hmm. Dünyanın neresinde olursa olsun seyirci aynı tepkiyi veriyor filme. Hmm. Biz de çok seviniyoruz. Demek ki Biraz... bir şekilde hikayeyi anlatmayı başarmışız her dilde. <gülüyor> bir de belki filmin dokunduğu meseleler ve temaların da... ...evrenselliğinin de belki altını çizmek belki. lazım. Hani Dünyamız gittikçe daha küresel bir köye dönüşürken... Aslında pek çok yerde herkes o kendi küçük kasabasında sıkışıp kalmış. Hı hı. Ve kendi bir takım doğrularını e, birilerine dayatmaya, farklı düşünmek isteyenlere dayatmaya çalışıyor. E, ve bu aslında evrensel bir sorun belki de. Şöyle, e, yoğun da söylediği gibi bu hikayeyi Kuşköy'den başka bir yere çekmemiz hı. mümkün değildi. Hı. Orada çektik. Ama... Bilinmeyenden, yabancıdan korkmak Kuşköy'e, Türkiye'ye evet. özel bir şey değil. Tüm Tabii. dünyada çok moda bir hareket bu evet. aralar. Evet. Ee, ve de sürekli etiketler yapıştırmak, hı hı. işte bilmiyoruz, tanımıyoruz, kötü, e, terörist, mülteci... ...bütün bunlar etiket olarak hı hı. zaten bilinmeyene yapıştırılan şeyler. Hı hı. Ee, ayrıca e, kadınlar arası dayanışma eksikliği de sadece Kuşköy'de ya da İstanbul'da, hı hı. Ankara'da, Türkiye'de hı hı. olan bir şey değil. Normalde Avrupa'nın büyük şehirlerinde de okulu bitirdikten sonra iş hayatına başladığınızda. O üç ayı bulmaz aslında sizden daha deneyimli, yaşta daha büyük kadınların size pek yardım etmediğini zaten fark edersiniz. O ya da olmaması. Hı -hı. Onu da işlemek istedik. Artı hep şeyden bahsediliyor. Bu erkek egemen zihniyetin kadınların üzerindeki baskısı. Hep bundan bahsediliyor ama biraz da erkeklerin üzerindeki Hı -hı. baskısından edelim diye düşündük. Çünkü insanlar kendi kafalarının içerisinde. ...başka bir şey düşünüp bunu hayata geçiremiyorlar toplum baskısı yüzünden. O da çok zor bir durum hı, olmalı. Hı. Evet, erkeklik kimliği de çok zor bir kimlik aslında. Yani kadınlar maruz kaldığı kadarıyla erkeklerin de maruz kaldığı çok sayıda e, kısıtlama, kodlar ve hepsi var. E, Sibel'de hepsini görüyoruz aslında. Hani Farklı <gülüyor> karakterlerin durumları üzerinden her biri farklı şekilde maruz kalıyor. Peki yeni proje ne var soralım mı hazırda çalıştığınız bir şeyler? Her zaman bir sürü projemiz var <gülüyor> her yönetmen gibi. Evet. Başka bir proje Türkiye'de var. Aslında senaryo yazıldı. Şimdiye kadar tabii ki daha çalışacağız. Çünkü yani çok güzel bir tecrübe tecrübemiz oldu. Yani Sibel yaparken çok iyi bir ekiple çalıştık. Yapımcılarımız, Türkiye'den yapımcılarımız, Fransa'dan gelen yapımcılarımız çok iyi çalıştılar yani beraber. Bize yani çok motivasyon verdi bir şekilde ve yani inşallah yeni bir proje Türkiye'de yapacağız. En azından çok istiyoruz. Ama biliyorsunuz çok uzun sürüyor çünkü finansmanlar bulmamız gerekiyor işte partner falan filan. o yüzden ne zaman çekebileceğimiz bilmiyoruz ama yani o proje var yanında başka bir daha, proje var bu daha biraz daha e, şehirli Hı -hı. bir proje evet. yine bir kadın karakterimiz var Sibel'den biraz daha büyük 30-35 yaşları ve konularda daha çok aile ve çocuk etrafında evet. e, geziniyor olacak çünkü o konuda da bir sürü aslında e, klişleşmiş böyle sabitlenmiş durumlar var ki bunların dışına çıkanlar da çok kolay hayatlar yaşamıyorlar. Öyle bir konu üzerinden gitmek istedik. Tabii ki e, ...Sibel'in festivallerdeki başarısı daha sonra eğer ki vizyonda da e, bir şekilde şaşırtabilirse bizi de, bu mutlaka Türkiye projemiz biraz daha hızlı ilerleyecektir. Evet. Bir de Sibel'eki var tabii sonra. <gülüyor> <gülüyor> Yazın biz zaten, çıkıyoruz. Biz zaten oradaki oyuncular tüm kadro öbür tarafa geçeriz. Gezi tiyatrosu gibi bir yerde avukat olanı bir tarafta doktor olur. <gülüyor> Onun dışında e, ikinci projemiz daha var. Biz e, ...genelde böyle çok değişik yerleri... ...kendimize... Evet. E, ...diyelim... ...araştırma mekanı edinmeye pek hevesli olduğumuz için... ...Güney Kore ile ilgili proje yazmak istiyoruz... ...şöyle bir durum var... ...Türkiye ve Güney Kore birbirlerine o kadar... ...coğrafi uzaklığa rağmen inanılmaz benziyorlar... Hı -hı, evet. ...ve bu 80'ler 90'lar başında... ...90'lar başında çok hızlı bir şekilde sanayileşmiş... ...ama arka tarafta... kültürü ve sosyal normların... ...takip etmediği iki tane ülkeden bahsediyoruz... ...arada çok büyük bir boşluk var... Hı -hı. Ve de e, bir sürü konu aslında Türkiye'de de anlam buluyor. Türkiye'de yaşadıklarımız orada anlam buluyor. Bu e, benzerliği yan yana getirmek çok istiyoruz. Bizim için çok enteresan bir konu bu. Bu da olabilir. Çok güzel bir konu. Ben şahsen çok beğendim. O bizim de çok konuştuğumuz bir şeydir yıllardır. Evet, Burada hem programda hem e, yani... Hatta benim şu anda o bir makale yazıyor <gülüyor> lazım. Demek ki biz buradan sonra konuşmaya gideceğiz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Özel toplantı Ben de yapalım. çok yakın Koreli arkadaşlarım vardı. Hatta biri evlenip Kore'ye yerleşti. O. Ben de Ama onlar aslında Türkmüş <gülüyor> ya da biz Koreli miyiz bu kadar benzerlik çok dediğim benziyor. konuyu çok evet. çok benziyor. Gerçekten şaşırıcı. Zaten bu kadar dizinin filmin şu anda Türkiye'de remake'inin çekiliyor olması da o. bence tesadüf değil. Hı hı. Bence evet. iki tarafta da çok ilgi görecek bir <gülüyor> proje olacak. Evet, Sibel için çok teşekkürler. Biz bir de çok tebrik ederiz. ediyoruz tekrar tüm ödüller için, başarıları için. Vizyonda da yolu açık olur inşallah. Teşekkür çok teşekkürler. Şimdi haftanın diğer yeni filmlerinden Ölüm Günün Kutlu Olsun, Happy Death Day to You'dan bir parça dinliyoruz. Lizzo'dan bir cover, Stayin Alive. Bu dinledik bir cover de Stayin'a Live 94.9 Açık Radyo'da sinefil devam ediyor. E, programımızın başında haftanın yeni filmlerinden Sibel'in yönetmenleri Çağla Zincirci ve Guillaume Giovannetti'yi e, konuk almıştık. Şimdi haftanın e, vizyona yeni giren diğer filmlerini tanıtarak ilerleyeceğiz. Evet bu e, parçanın geldiği Happy Death Day to You Ölüm Günün Kutlu Olsun 2 adı üstünde bir e, devam filmi. Yine Christopher Landon yönetmiş başrollerde Jessica Roth, Ezra Broussard, Suraj Sharma ve Steve Zissis yer alıyorlar. E, i̇lk filmde aynı günü tekrar tekrar tekrar yaşayan ve her günün sonunda öldürülen e, genç bir üniversite öğrencisi kadın vardı. E, Groundhog Day'in bir varyasyonu gibiydi. İkinci film... ...işi biraz daha karmaşıklaştırıyor... ...işin içine zamanda yolculuğu da katıp... E, ...geleceğe dönüş iki... ...şablonu üzerinden ilerliyor. Yine aynı genç kadın... E, ...bu sefer başkalarının da... ...başına geliyor bu durumlar ama... ...böyle çoklu... ...yeniden yaşamalar birbiriyle kesişiyor... ...gidiyorlar, geliyorlar zamanda. E, mizahi dozu da... ...bir hayli yüksek. İlk filmde e, oldukça beğenilmişti. E, böyle daha bir... ...korku, komedi arasında... ...bir yerdeki filmleri sevenler için... ...bu haftanın filmi o... Olabilir. Bu arada haftanın tek Hollywood filmi olduğunu da söyleyelim. Evet, e, yani Hollywood filmi. Bir tane de Çin filmimiz var bu hafta ilginç bir şekilde. Git Be Abi, e, or, yani İngilizce adı Go Brother. E, Fen, Fen Cheng yönetmiş e, filmi. Burada da abisinden nefret eden e, bir kızın e, bir gayesi. Şi şey, Miyao adında ee, bir dilek dileyerek abisinin hayatından çıkmasını istiyor ama hani bu dilek gerçekleşi veriyor. sonra işte bir sürü maceralar, aksilikler. Ee, pek Çin filminin bizde vizyona girmesi, e, hele ana akım e, filmin vizyona girmesi ben pek hatırlamıyorum. Ee, evet. bu, bu. arada dublajla oynayacak. Evet, daha Dublajla oynayacak dinleyicilerimize ya da işte e, onlu yaşlardaki Dinleyicilerimize yönelik bir ortaokul, lise hmm, çağlarında hmm. E, karakterler. O yüzden e, dediğimiz gibi daha küçük dinleyicilerin daha fazla ilgisini çekeceğini düşündüğümüz bir film. E, yani Çin komedisi galiba ilk defa dediğin gibi vizyonda görüyoruz. E, yerli yapımlarda e, üç opsiyon var karşımızda bir tanesi Berlin'in Berlin'in New York remake'i olan New York in New York ee, Muammer Koçak ve Serdar Gözelek'li yönetmişler bu sefer e, Sinan Çetin yönetmemiş ama oğlu başrolde Rafael Cemo Çetin aynı zamanda yapımcılarından filmin kendisi. Evet. E, diğer rollerde Mine Kılıç Ahmet Yıldırım ve Sinan Sicimoğlu yer alıyorlar Berlin'in Berlin'deki hikayeyi bir miktar e, hatırlarsınız belki e, izlemiş olanlar için e, yanlışlıkla öldürdüğü e, bir adamın ailesinin evinde e, e, bir anlamda mahsur kalan. mahsur kalan bir adamın hikayesi bir macera o bir te, dört duvar arasında ve o adamın karısıyla olan da ilişkisi üzerineydi. Ee, bu sefer e, New York'ta geçiyor ee, Dilber adlı kadının kocasını kazaran öldüren New York bir fotoğrafçı yılın ee, vicdan azabı çekiyor bu yüzden ve e, Dilber'i bulup özür dilemek istiyor ee, ancak e, bir şekilde e, aksilikler üst üste geliyor ve kendisini bu ailenin evinde buluyor. Benzer bir pozisyonda Evet ve çıkamıyor çünkü e, çıkarılır çıkarsa öldürecek e, öldürdüğü kişinin abisi e, onu Halbuki evde kalırsa e, Allah misafiri kotasından faydalanarak hayatta kalabiliyor Evet e, haftanın bir diğer yerli yapımı döndüm ben e, Ömer Faruk yardımcı yönetmiş Başrollerinde Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Burak e, Şatı, Satıbol ve Dost Elber yer alıyorlar Orada da boşanmaya çalışan bir adam Hı -hı var hikayesi. Bunun için bir takım planlar yapıyor Yaptıkça daha fazla batıyor Sonunda da zaten pişman oluyor Onun maceraları Evet bir de korku gerilim filmi var yerli yapım Tez 13. gece Taylan ışıklar yönetmiş, başrollerde Benan Kılıç, Fulya Işıklar ve Hüseyin Yaman yer alıyorlar. Bu biraz bu paranormal activity vary video kayıtlı e, hikayelerden e, psikoloji alanında yüksek lisans yapan genç bir kadın bir e, tez vakasının e, evine yerleşiyor onu gözlemlemek için. Fakat sonra ortadan kayboluyor, abis de olayı araştırmaya başlıyor. Haftanın küçük dinleyicilere yönelik e, filmi ise Karlar Kraliçesi 4. Sihirli Ayna. E, bunda dördüncüsü gelmiş. Ben pek takip edememişim vizyonu. Biz buna çakma e, Frozen diyorduk ama kendi aramızda bir şekilde dördüme gelmişler. Evet Rus, Rus yapımı seri Robert Lentz ve Alexey Titsil'in yönetmişler. E, Türkçe seslendirenler yine açıklanmadı dağıtımcı tarafından. Evet şimdi bir müzik arası verelim yine ve ölüm günün kutlu olsun ikiden bir parçayla devam edeceğiz. Paramore'dan geliyor Hard Times. Paramore'dan dinledik. Hard Times haftanın yeni filmlerinden Ölüm Günü'nün Kutlu Olsun 2'de kullanılan pek çok parçadan biriydi. Ee, programımızın sonuna yaklaşıyoruz ama tabii ki bir takım haberlerimiz de var. Geçtiğimiz hafta verilen ödüller var. Berlin Festivali sona erdi. Onun da ödülleri var. Ee, Oscarlar bu pazar gecesi, pazartesi sabaha karşı verilecek. Evet. Be In birinci kanalda şifresiz yayınlanıyor tören canlı olarak. Ee, ben de umarım orada olacağım karşınızda reklam aralarında. Evet, e, Oscar'ları beklerken geçen hafta sonu verilen e, Berlin Film Festivali e, a, e, ayı. Ödülleri, ayıcıkları dağıttılar. Onu e, hemen paylaşalım. Altın ayı e, en iyi film için bu sene Nadav Lapid'in Sinonims filmine gittim. E, Türkiye'den de katılan filmler vardı. Ana yarışmada Emin Alper'in Kız Kardeşler filmi. Aslında festival boyunca çok iyi eleştiriler aldı. Hatta Screen Daily List'inde de e, Sinonims de başa baş gidiyordu. Ama hani... E, Anladığımız kadarıyla jürisin önümüzden yana ağırlığını koydu Ama bizim kız kardeşlerle ilgili iştahımız daha da kabarmış oldu bu vesileyle Evet çok olumlu eleştiriler geldi dediğin gibi Senin önümüzde sürpriz olmadı Diğer ödülleri de kısaca bahsedelim Sanırım hiçbiri orada olanlar için çok büyük sürpriz olmadı bunların ee, jüri, büyük ödülü François Ozon'un By the Grace of God filmine gitti. Bu e, kilise taciz skandalları üzerine. Ee, en iyi yönetmen ödülü Angela Chanelek'e gitti. I Was at Home But filmiyle. Bir Alman filmi daha. E, Gümüş ayı Alfred Bauer ödülü Nora Finkscheid'ın System Crashers'ına gitti. Bu da Almanya'daki kimsesiz çocukların bakım sistemi üzerine bir hikaye en iyi kadın oyuncu ve en iyi erkek oyuncu Gümüş Ayıları ise aynı filmle So Long My ile Yong Mei ve Wang Jingchun'a gittim en ee, iyi senaryo en iyi senaryoda Piranalar filmine gitti e, Maurizio Bra Braucci Claudio Giovannesi ve Roberto Saviano'ya bir e, Sanatsal e, katkı ödülü Out Stealing Horses, Rasmus Videbek'in filmine verildi. En iyi orijinal belgesel e, ödülü ise Talking About Trees, Suhaib e, Gasmel filmine gittim. Ama bana en ilginç gelen ödül ise En İyi İlk Film ödülü, Mehmet Akif Büyük Oray filmine gittim. E, al... Man Türk yani e, Türkiye e, asıllı yapımı film, bu film Almanya yapımı Türkiye e, al, e, Türkiye bir Alman yönetmen Mehmet Akif Büyük Atalay oray filmiyle en iyi ilk film ödülünü almış olduğu e, aslında oldukça e, ilginç de bir hikayesi var Almanya'da yaşayan e, Müslüman bir genç adamın dini ve pratik yaşamı arasındaki çelişkileri e, ele alıyor e, bizde de umarım vizyona girer e, izleme şansı oluruz en azından festivallere geleceğini tahmin ediyorum. Evet Oscarlar öncesi artık son dönemece girdik dedikleri gibi ee, geçtiğimiz günlerde yazarlar birliği de ödüllerini verdi uyarlama senaryo Can You Ever Forgive Me'ye gitti orijinal senaryoda Eighth Grade'e gitti ve böylelikle şimdiye kadar bütün meslek birliklerinin ödülleri başka filmlere dağılmış oldu bu da demek ki Oscarlar'da en iyi film konusunda en az tahmin edilebilen seneye girmiş vaziyetteyiz. Ee, bazı kategoriler geçtiğimiz haftalarda konuşuyoruz bazıları artık epey bir belirlendi gibi erkek oyuncu sinefil olarak çok mutlu olmasa da Rami Malekin olacak gibi görünüyor mesela ee, Ama film hala tamamen açık ee, Törenin nasıl olacağı da tamamen açık çünkü e, sunucu Gerçi... olmayacak dendi ancak şimdi de bir takım dedikodular, dedikodular var. Dedikodular var. Bir de geçen haftadan kalan oradan takip edelim. Dört e, kategoriyi e, ayrı vereceklerini açıklamışlardı. O konuda da o kadar büyük tepki aldılar ki geri adım atmak zorunda kaldılar. Evet reklam kaldılar. aralarında vereceklerini söyledikleri kurgu sinematografi başta olmak üzere dört ödülü normal ödül sürecinin içine e, geri koydular. Öte yandan e, filmleri tanıtacak yeni yeni isimler belli olmaya başladım. E, bunlardan bir tanesi işte özellikle bu dedikodların kaynağı oldu, Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg e, hafta içi sabahları e, The View adlı bir programın aslında e, şeylerinden biri, ana sunucularından sunucu biri, ancak e, Oscar'larda e, sunucu olarak yer alacağı duyurulduktan sonra hastalık ...hasta olduğu gerekçe gösterilerek The View'a katılmamaya başladı. Ee, Orada The View ABC aynı zamanda Oscar'ları yayınlayan kanal olduğunu da e, söyleyelim. Ve Whoopi Goldberg'ün daha önce dört defa sunduğunu... ...sunuculuk yapmak ayrı bir kategori ama bütün töreni sunmak... ...host olarak ayrı bir e, iş ve Whoopi Goldberg bunu iyi yapabildiğini dört kere ispat etti. O yüzden şu anda gezinen dedikodular Whoopi Goldberg'ün olabileceği konusunda. Ee, hatta şeyini de anmak istiyorum. Galiba 20 sene önceki törende en başında şey diyor. Uzun bir tören, uzun sürecek. İstemiyorsanız izlemeyin, sabredin diye. Çünkü hakikaten Oscar'lar uzun sürecek. Bunu illa ki kısaltacağız diye aradan ödülleri... ...araları sıkıştırmak vesaire gibi e, akademinin yapmaya çalıştığı şeyler çok çok eleştirildi. E, yani bir de üç saat izlemeye başladıktan sonra ha üç olmuş ha üç buçuk olmuş çok da fark etmiyor. Yarım saat için kalp kırmaya değmez diyorum. Evet sonunda akademide öyle dedi. Evet ee, bu arada... E... Sanatıcı olarak, e, konuk sunucu olarak yer alacağı açıklanan e, diğer isimlerden bir tanesi de Barbra Streisand. Tabii Barbra Streisand'in hangi filmi sunacağı e, zannediyorum çok fazla zaten spekülasyona açık değil. Kendisi 1976 yapımı A Star Is Born'ın başrolündeydi. Filmin bu seneki yeniden, geçen seneki yeniden yapımıyla e, bu sene Oscar'larda Lady Gaga'da aday, Bradley Cooper'da aday, Bradley Cooper filmin yönetmeni zaten. Ama aday değil. O yüzden çok üzülmüş. Evet. Ee, ve biz de bu vesileyle aslında size artık veda edeceğiz. Ve e, Barbra Streisand'den bir önceki bir yıldız doğuyorum parçasını Evergreen'e dinleyeceğiz. Ama ondan önce Teknik Masada Barış'a ve bu haftaki destekçimiz Aileen Vartanyan Dilaver'e de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları. an easy chair